hayral hediye Hedi Muhammed'in Sallallahu aley ve sellem ve şerral Umuur muhtataatu ve kulle muhtesetin bir ve kulle birdatin valale ve tefsir dersimizde Maide suresinin 48 ayetinde kalmıştık Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor biz sana kitabı hak ile kendinden önceki kitabı doğrulayıcı ve ona şahit olarak indirdik O halde Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen haktan onların hevalarına, sana gelen haktan sonra onların hevalarına uyma. Sizden her biri için bir şeriat ve apaçık bir yol tayin ettik. Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdiğiyle sizi imtihan etmek istedi. O halde hayırlarda yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Artık ihtilaf ettiğiniz şeyleri size haber verecektir. İbn Abbas şöyle diyor bu ayet hakkında. Kur'an, Tevrat ve İncil'in hak kitaplar olduğuna şahittir. Kendinden önce gelen kitaplara hem güvence hem de hükmedendir. Ayette aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet kavliyle kastedilen Allah'ın hadileridir Yani had cezalarıdır. Şir'aten ve minhaca kavli ise Yol ve sünnet demektir. Yani şir'a ve minhaç kelimeleri her ikisi de Türkçe karşılığı yol e, demektir. Yani Allah Azze ve Celle yol ve yollar diyor. İşte bunu İbn Abbas radıyallahu yol ve sünnet demektir dedi. Yani şu manada Katade Allah da zaten bu şekilde tefsir etmiş şir'a ve minhaca ifadesini tek bir din ve muhtelif şeriatlar. Yani bütün peygamberler tek bir din ile gönderilmiştir. Tevhid dini olan İslam ile her peygamber İslam'a çağırmıştır. Fakat her peygamberin şeriatları, din kuralları, minhac diye açıklanan din kuralları farklı farklı olmuştur. Yani akide meseleleri hiçbir dinde, hiçbir peygamberin tebliğ ettiği dinde değişmemiştir. Tevhid meselesi. O hep aynıdır. Fakat helal ve haramlarla ilgili meseleler peygamberlerin tebliğlerinde değişiklik arz etmiştir. Mesela Adem aleyhisselamın çocuklarının işte ayrı batınlarda doğan çocuklarla evlenmeye devam edip de ta ki Nuh aleyhisselam ilk rasul olan yeni bir şeriatla gönderilen ilk rasul olan Nuh aleyhisselamla işte bunun kaldırılması gibi değiştirilmesi gibi veya Yahudilere Musa aleyhisselamın tebliğ ettiği deve eti ve bazı yiyecekler haram iken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği şeriat bunların helal kılınması gibi. Yani haramlarda, helallerde, dini uygulama ile ilgili meselelerde değişiklik veya dinden nesih gibi şeyler söz konusu olabilir. Fakat dinin aslı tevhid, akidevi meseleler, haberi meseleler değişmez. Bunu şunun için söylüyoruz altına basa basa. Mesela özellikle son zamanlarda Türkiye'de şia etkisiyle veya sufiliğin etkisiyle insanlar bazı tuhaf şeylere inanır oldular. Kelam e, metotlarıyla e, bu tip kanlara sahip oldular. Nasıl? Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın anne ve babası hakkında söylediklerini biliyorsunuz. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Annesinin kabrini Medine-i Hicret esnasında Ebu'a'dan geçerken ziyaret etmek istemiş. Allah Azze ve Celle onu ziyaret etmesine izin vermiş. Fakat ona bağışlanma denemek isteyince Allah buna izin vermiyor. Onun ateşte olduğunu bildiriyor. Yine Ahmet bin Hamber'in müsnedinde gelen rivayette ''Benim babam nerede?'' diyen bir sahabi ateşte diyor Allah Resulü Aleyhisselatü. ''Peki ya senin baban nerede?'' Allah Resulü Vesselam onun da ateşli olduğunu söylüyor. Yani e, sahih hadislerde Allah Resulü Vesselam'ın annesi ve babasının ateşli olduğu sabit. Yine aynı şekilde Ebu Talip de öyle. Yani Ebu Talip Müslümanların zor günlerinde müşriklere karşı Müslümanları desteklemesine rağmen son nefesinde Allah Resulü Aleyhissalatüssemin ona dini tebliğ etmiş, şeriat tebliğ etmiş. Fakat o tevhid kelimesini ikrar etmeyi kabullenmemişti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyurdu Buhari ve Müslümin rivayet ettikleri hadiste Ona olan şefaatim ancak Kendisinin cehennemin sığ bir yerine Konmasına sebep oldu Ve ona ateşten kordan bir takunya giydirilir de Bu sebeple beyni kaynar Bu şekilde bildiriyor onun durumunu Aleyküm Şimdi bu kelamcı metotları takip eden kimseler Bunda nesih olduğunu işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir takım uydurma rivayetler var, ona dayanarak söylüyorlar bunu. Annesini ve babasını kabinden dirirttiğini, sonra buna iman ve ikrar edip ondan sonra tekrar öldüklerini. Yine Ebu talep için de aynı hikayeyi uydurmaya başlamışlar herhalde son zamanlarda. E, bu tip şeyler söylüyorlar ve bunun da nesk olduğunu. Yani Allah Resulü buna haber veriyor ya, Ebu Talib'e kordan takın ya giydirilir, beyni kaynar. Bunun da nesk olduğu gibi tuhaf sözler ortaya atıyorlar. Bir kere herkesin şunu bilmesi lazım. E, dünyada bulunuş süremiz bizim e, imtihan süremiz. Yani zaten ayette belirtildiği gibi, Allah Azze ve Celle istese, Herkesi tek bir ümmet yapardı. Hiçbir ayrılığa düşmeyen, dinleri de tek bir din, kuralları, helalleri, haramları da tek bir şeriat yapardı. Ama diyor ki Allah Azze ve Celle, e, imtihan verdiği, ile, size verdiği şeylerle sizi imtihan etmek için. Mesela e, bu husus Bakara suresinde kıblenin değiştirilmesi meselesinde de bariz bir şekilde görülür. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, bunu yapmamızın sebebi, yanda önce önce Beytülmaktis'e yönelip namaz kılarlarken, Kabe'ye dönüp de namaz kılın. Emri geliyor, Bakara 144 ile beraber. Bazı insanlar ne oluyor? Daha dün işte Yahudiler söylüyor bunu. Bizim kıbremize dönüyordu, bizim aynı kıbde dönüyordu. Şimdi ne oldu da Kabe'ye döndü. Allah Azze ve Celle diyor ki, bizim bunu yapmamızın sebebi, Rasul'e tabi olanlarla topuklar üzerinde geri dönenleri ayırt etmemiz içindir. Yani dünyadaki Hayatımızın sebebi, imtihanımızın sebebi hakka tabi olanla Allah Azze ve Celle'nin rasulleriyle peygamberleriyle gönderdiği hakka ve hidayete tabi olan, teslim olanla böyle olmayanları ayırt etmek. İmtihan bununla ilgili. Sonra diyor Allah Azze ve Celle artık ihtilaf ettiğiniz, yani birbirinizden ayrıldığınız konularda nihai hükmü Allah verecektir. Şimdi dünya imtihanı nasıl bitiyor? Kişi... Mesela son nefesine gelinceye kadar tevbe kapısı açıktır ona. Ama ölümü gördüğü anda, yani ölüm meleğini gördüğü anda, ölümle karşı karşıya geldiği anda artık tevbe kapısı kapanmıştır. Yani artık iman etmemiş olan, Enam suresinin 158. ayetinde de bildirildiği gibi, Rabbinin bir takım alametleri, ayetleri geldiği zaman iman etmemiş olan, veya imanında hayır kazanmamış olanlara imanlar bir fayda vermez. Her ferdin başına gelen kıyamet, küçük kıyamet dediğimiz ölüm, kişinin başına geldiği zaman artık imtihan kapanmıştır. Kulluk, mükellefiyet bununla ilgili o zamana kadar ne yapmışsa yanına o kar kalır. Bundan sonra artık bir şey söz konusu olmaz. Yani buna göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi, babası veya amcası veya başka bir kimse kafir olarak ölür de, şirk üzere ölür de, Sonradan birisi peygamberlerden birisi onun dirilse de imana davet etse bunun o kimseye bir faydası olmayacaktır. Çünkü o ölümle karşı karşıya gelmiş, onun imtihan defteri kapanmıştır. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam yine Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste Adem oğlu öldüğü zaman üç şey dışında amel defteri kapanır buyruluyor. Yani onun amel defteri kapanmıştır. Üç şeye gelince, istisna edilen üç şeye gelince, yine kişinin kendisinin amelleri olduğunu anlıyoruz. Mesela geride bıraktığı bir ilim kitabı veya mushaf diyor, yetiştirdiği salih evlat veya sadakayı cariye. Sadakayı cariye, cari akan demek, devam eden demek, devam eden bir sadaka. Mesela bir çeşme yaptırır veya insanların, hayvanların faydalandıkları bir hayır, hayrat, bahçe, ağaç, neyse... E, infak eder. Bundan faydalananlar olduğu müddetçe o kimseye hayır yazılmaya devam eder. Yine kendi amelidir. Yani hayattayken yaptığı bu amel ölümünden sonra da kendisine devam ediyor. Bunu iyi bir çığır açmak veya kötü bir çığır açmakla da eee diğer bir hadiste bildiriliyor. Mesela bir adam bir sünneti insanların unuttuğu, terk ettikleri bir sünneti ihya etti, insanlara öğretti. Onunla amel edenler oldukça Kendisine sevabı yazılmaya devam ediyor. Kötü bir şey başlattı, kötü bir şey vesile oldu, kötü bir fiili destekledi, kötü bir ameli veya itikadı destekledi. O da yine kendi amelidir, hayattayken yaptığı amelidir. Fakat ölümünden sonra da devam eden bir şey bu. Bu sebeple bunların günahlarından hiçbir şey eksiltilmek için bu kimseye de aynen yazılır diye bildiriliyor. Yani insanoğlu ameli kesiliyor öldüğü zaman. Üç şey ise hayatındayken yaptığının semeresidir. Bu kimselerin durumuna gelince, yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi, babası, yani biz burada tamamen aklı veya duygusallığı terk ederek Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiklerine iman ediyoruz. Süphesiz o, kendi annesine, kendi babasına hepimizden daha merhametlidir. Yani onların ateşte olduğunu bildiren Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Yani kendisi bağışlanma dilemek istiyor, bunu arz ediyor. Keşke bağışlanma dileyebilsem, Allah'ım onu bağışla diyebilsem diye. Fakat Allah Azze ve Celle ona bağışlanma dileyemezsin diyor. Yani ne demek? Bu kimse artık ölmüş, amel defterleri kapanmış, imtihan onlar için bitmiştir. Bu andan sonra yeniden diriltilseler de artık değişen bir şey olmayacak. Onlar bu e, müddeti tamamlamışlar. Şiraten ve minhaca kavli, işte her bir peygamberin e, kendisine Allah Azze ve Celle tarafından vahyedilen hükümleri ümmetlerine bildirmesiyle insanların bununla sorumlu olmasıdır. Bunu şöyle de anlayabiliriz. Mesela bizler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminden bu yana onun vefatından bu yana işte 14 asır geçmiş. 14 asır boyunca mesela biz ne Aleyhisselatü Vesselam'ın her hadisini bilmiyoruz. Onun açıkladığı her şeyi bilmiyoruz. Bazı ilim eksikliklerimiz olabilir. Sahabeler için de aynı durum geçerliydi. Mesela bazı sahabeler ee, işte Medine'de yaşıyor, bazısı Mekke'de yaşıyor, bazısı uzak diyarlardan gelir, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında 10-15 gün kalıyor, dinleriyle ilgili bir şeyleri öğreniyorlar, memleketlerine dönüyorlar, memlekettekilerine e, işittiklerini, öğrendiklerini aktarıyorlar, öğretiyorlar. Bunlar Bunları öğrettikten sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yeni bir takım kurallarda açıklayabiliyordu ve bu kimseler bundan haberdar olamayabiliyordu. Veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın teşriki mesaisine göre sabilerin kimisi işte ticaretle veya başka şeylerle uğraşırken Ebu Hürer'e radıyallahu anh gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın yanından ayırmayan kalın topluluğu pahasına dini hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışan kimseler vardı. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mesela hanımlarının muttali olduğu bazı bilgileri diğer sahabeler öğrenemiyorlardı bilemiyorlardı. Şimdi burada neyi düşüneceğiz? Mesela biz bir şeyi, misal veriyorum önceleri mesela Ateşin dediği şeylerden dolayı abdest almak emredilirdi. Yani ocakta pişmiş, ateşte pişmiş herhangi bir şey yediği zaman Müslümanlar abdest almadan namaz kılamazlardı. Yani abdest bozucu bir haldi bu. Sonra da bu nesk ediliyor. Cabir gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın en son uygulaması ateşin dediği şeylerden dolayı abdesti terk etmesiydi. Yani bu artık müstahap bir emir olarak kaldı, farziyet kalktı. Fakat biz şöyle düşünelim. Bize mesela Bukhari'yi okuduk. Yani haftalık ders yaptığımızı düşünelim Bukhari'yi. İlk önce ateşin dediği şeylerden dolayı abdest ba almak babı var. <gülüyor> He, abdest almak babı var. Sen şimdi bunu okuyorsun. He, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emri, sünneti oymuş ki ateşin dediği şeylerden dolayı abdest almamız lazım. Sen bunu amel ediyorsun. <gülüyor> ateşin ocakta pişmiş bir yemekten dolayı e, abdest tazeliyoruz ne oldu? Ecrini aldın. Neden? Çünkü Allah'ın Resulüne itaat eder. Bir hafta sonraki derste de bir sonraki hadiste bunun neshedildiğini açıklıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayetler. O zaman da görürsün, ha biz e, bir bilgi eksikliğinden dolayı eksik amel etmişiz, yanlış bir şey öğrenmişiz. Fakat bu bilgiyle ilmimiz arttı. Bu sefer yapmadığım bir şeyden dolayı ecir alıyoruz. Misal. Bak senin kendi ferdi hayatında bile şirah ve minhaç var. Yani tek bir dine mensupsun, İslam'a mensupsun, Allah'a ve Resulüne itaat eden bir Müslümansın. Fakat ömrünün bir döneminde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sana ulaşanlar şöyleyken böyle amel ediyordun. Fakat başka bir delil geldi, yani başka bir minhac geldi artık. Artık ona teslim olman gerekir. Böyle yapmayan ne oluyor biliyor musunuz? Yani Rasul'den kendisine ilim geldikçe, delil geldikçe ona itaat etmeyen kimseler fırkalar oluşturuyor dinde. Buna mezhepler diyoruz işte. Mesela alim Allah alimlerimize rahmet etsin. Alimlerden herhangi birisi Kur'an'dan ve sünnetten öğrendikleriyle bir fetva veriyor. İnsanlara Kur'an'dan ve sünnetten öğrendiklerini öğretiyor. Ve onun öğrencileri, o alimin öğrencileri, ondan duydukları şeylerle amel ediyorlar. Fakat bu hocalar ölüyor veya ölmüyor, hayatta olabilir, sorun değil. Bu hocadan ders almış birisi, başka, birinden, başka bir hocadan, başka bir ilim ehlinden e, duyduğu ilimle hareket eden birisini görünce, kardeşim diyor, biz böyle yapıyoruz, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle böyle öğrendik. Böyle yapıyoruz. Siz neden böyle yapıyorsunuz diyor. O da diyor ki: "Bak kardeşim diyor. Allah Resulü Aleyhissatvesam şöyle buyurdu. Onun uygulaması bu. Delil bunu gerektiriyor." "Hayır efendim biz kendi hocamızdan duyduğumuza bakarız. Sizin hocanızdan duydunuz size. Benim duydum bana dediği zaman işte mezhepler böyle oluşuyor." Böyle değil. Allah ve Resulü'nden gelen herhangi bir delil sahih olduktan sonra Kimden gelirse gelsin, hak kimden gelirse gelsin, bunun kabul edilmesi gerekir. Yani hoca taasubu, grup taasubu, mezhep taasubu bunlar hep kınanmış şeylerdir. Allah Azze ve Celle kitabında defalarca e, sizden öncekilerin dinlerinde grup grup, fırka fırka olup da her birinin kendi elindekiyle sevindiği halde olmayın, onlara benzemeyin buyuruyor. Allah Azze ve Celle bizleri kitab eline benzemekten yasaklıyor. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi ümmetinin başına, önceki ümmetlerin başına ne geldiyse aynısının geleceğini bildirmiş. Yani onlardan biri bir keler deliline girecek olsa, benim ümmetimden ona yapacak, takip edip keler deliline girecek olanlar olacak diyor. Yani çok anlamsız bir şey de dahi olsa, bu ümmet onları taklit, takip edecek. Yani e, ferdi hayatlarında, içtimai hayatlarında olduğu gibi, Dini hayatlarında da böyle. Nasıl işte giyimde, süslenmede, davranış şekillerinde, çocuk eğitiminde, her konuda Avrupalıların, kitap ehlinin, Yahudilerin, Hristiyanların tavırlarını insanlar örnek alıyorsa, bizim din adamlarımız, dindar insanlarımız da maalesef mezhekleşme konusunda, fırkalaşma konusunda onların akideye ve amellerine maalesef benziyor. Bunun neticesinde de gruplaşmalar, fırkalaşmalar oluşuyor. Allah dileseydi insanlar tek bir ümmet kılardı. Bunu yapardı. Fakat yapmadı. Çünkü bizim imtihan alanımız burası. Yani ihtilaf edenler gibi olmayın. Allah Azze ve Celle Hud Suresi 118-119. ayetlerinde insanların çoğu, çoğu ihtilaf ederler. Rabbinin merhamet ettikleri hariç diyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin merhamet ettiği kimseler ihtilaf etmezler. Ama insanların çoğu ihtilaf ederler. Allah Azze ve Celle bu ayetiyle açıkça şunu ifade ediyor. İhtilaf etmemek rahmettir. İhtilaf değil. İhtilaf rahmettir diye batıl bir söz dolaşıyor. İhtilafı övüyorlar. Yani sen böyle, amel et, sen böyle amel et, sen buna helal inan, sen şuna helal inan. Senin helal inandığın şeye diğeri haram inansın. İşte sen abdestini böyle al, namazını şöyle akıl, hiç sorun değil. İhtilaf rahmet. Yani bunun gibi şeylere götürüyor. Fırkalaşmayı meşru saymaya başlıyorlar. Hayır, ihtilaf yasaklanmış bir şeydir. Müslümanın üzerine düşen şey, elinden geldiği kadarıyla, deliline, ilmine ulaşabildiği oranda... İhtilaftan kaçınmazdır. Bir yerde ihtilaf varsa orada ilim eksikliği vardır. Bazen ilim eksikliğinden dolayı zaruri ihtilaf meydana gelebilir. Yani zorunlu ihtilaf. Zaruri derken zorunlu. Mecbur kalıyorsun orada ihtilafa. O mecbur kaldığın ihtilafta da Allah'ın rahmetini umarız. Ama senin bile isteye. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, velisiz evlenen kadı zina etmiştir. Kim olursa olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam velisiz evlene. Mesela velinin izni olmadan. Bugün koskoca yıllardır devam ede gelen bir mezhep var. Hani Bunlarda velisiz nikah caiz sayılır. El-An TC kanlarında da böyledir. Kız Reşit ise 18 yaşına gelmişse bilmiyorum kazay Ruş kararıyla 17 yaşında da olabiliyor bu. Veya 16 yaşında da olabiliyor mu? Bilmiyorum. Mahkemeyle bu tip şeyler yapabiliyorlar. Kız Velisinin izni söz konusu olmaksızın kendi başına evlenebilir. TC kanunlarında da böyledir. Hanefi mezhebinde de böyledir. Şimdi TC Allah'ın indirileriyle hükmetmiyor. Allah'ın indirileriyle hükmetmiyor. Bunu dine de nispet etmiyor. Onlar bir batıl işliyor, zulüm işliyor. Ama Allah'ın dinine nispet etmiyor. Hanefi mezhebi, Türkiye'deki Müslümanların ekserisi Hanefi. Hanefi mezhebi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyor. Bununla da kalmıyor. Bunu Allah'ın dini olarak insanlara takdim ediyor. Yani Yahudilerin durumuna birebir benzeme var bakın. Yahudiler, bu geçtiğimiz derste de açıklamıştık bunu, Mayda 44, 45 ve 47. ayetleri, yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kafirlerin takenderidir, fasıkların takendiridir zalimlerin takenderidir. Bakın Allah Azze ve Celle en ağır sözleri, kendi hükmüyle hükmetmeyenler hakkında kullanıyor. Kendisinin indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler hakkında kullanıyor. Ve pekiştirerek söylüyor bunu. Zalimlerin, fasıkların, kafirlerin takendirdir diye. Allah Azzele Celle şiddetli bir ifade kullanıyor. Devam eden ayetlerde de biraz sonra gelecek, işte cahiliye hükmü diyor buna. Şimdi, böylesine önemli bir meselede işte yöneticilerimiz tutmuşlar beşeri hukuk dedikleri ee, uydurma kanunlarla insanlara daha güzelini yapabileceklerini zannediyorlar. Mesela kısası iptal etmeleri gibi. Adam öldüren kimse adam öldürmesine karşılık tahammüden, kasten adam öldürmüşse, cinayeti işlemişse kısas olarak kendisi öldürülür. Bu Allah Azze ve Celle'nin kanunudur. Ayetinde sabit bir hükümdür. Bundan daha güzel bir hükmü kim getirebilir? Allah'ın hükmünden daha iyi hükmü kim getirebilir? Ama bu despotlar, diktatörler daha güzelini getirdiklerini düşünerek işte biz işte bu caniliktir. Adam öldürene karşı olur mu? Adam öldürmek falan. Bunu iptal ettiler. Ne oldu? Cinayetlerin önü arkası kesilmedi. Terör, kan davaları, şunlar bunlar. Allah Azze ve Celle ise bunun hakkında buyuruyor ki, kısastasının için hayat vardır. Nasıl kısastasının hayat olur? Kısas adam öldürmektir. Birine karşı birini öldürmek nasıl hayat olur? İşte bunun caydırıcı bir hüküm olması bakımından. Sen eğer birisini öldürdüğünde, tahammüden öldürdüğünde senin kısas olarak öldürüleceğini bilirsen cesaret edebilir misin böyle bir şeye? Hırsızlık yapmaya kalktığında elinin kesileceğini bilsen buna cesaret edebilir misin? Hangi hırsızlığın önüne geçilebiliyor? Adam hapse atılırken, adam arabayı Soymuş, soğana çevirmiş. Teker meker hiçbir şey bırakmamış. Kaporta bile bırakmamış. Bu şekilde yakalanıyor. Yakalandığı zaman şöyle diyor. Ben diyor bir ay sonra çıkarım diyor. Çıkınca yine yapacağım diyor. Şimdi, kısastasının için hayat vardır. Allah Azze ve Celle'nin hükümleri en adil, en doğru insanlar için en rüşte ulaştırıcı yoldur. Zaten biz bunun için iman ettik. Allah Azze ve Celle'ye teslim olduk. Adımız Müslüman. Yani Allah'ın dinine, onun hükümlerine, Rasulü ile gönderdiği dine teslim olan, kalbiyle, azalarla, diliyle teslim olan kimseler. Bizim adımız bu. Müslüman demek bunu ifade eder. <gülüyor> Fakat e, yönetici konumundaki, idareci konumundaki kimseler Allah'ın dinine bu şekilde muhalefet ederlerken, Allah'ın dini adına konuşan kimseler, Allah'ın diniyle ilgili, mesela bu kavil Ebu Hanifi'ye dayandırılır, Hanefi mezhebi olmazsız bile. Ebu Hanifi'ye dayandırılır. Nedir? İşte velisiz nikah. Veya içkiyle ilgili bir ayrıntılı bir mesele var biliyorsunuz. Çoğu sarhoş eden şeyi sarhoş etmeyecek miktarı içmek caizdir der Hanefi mezhebi. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, Bukhara ve Müslüm hadisidir bu. Çoğu sarhoş eden şeyin az daha haramdır ve sarhoş eden her şey hamrdır. Sanki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle ileride Ebu Hanife diye birisi çıkacak, hamr sadece üzümden elde edilen içkidir, onun dışındakiler e, şöyledir, böyledir diyecek birilerini bildiğinde Resulüne bu kelimeyi söyletmiştir, bu cümleyi söyletmiştir Allah Azze ve Celle. Rabbin unutucu değildir. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sarhoşluk veren, her şey hamr'dır. Arap dilinde, yani Allah Azze ve Celle bu ayeti indirdiğinde, Arapların kullanımında hamr kelimesi sadece şaraptan, üzümden, üzümden elde edilen içkiler için kullanılırdı. Hamr. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti izah ederek, açıklayarak, kapsamının, Allah'ın muradını beyan ederek buyurdu ki, her sarhoşluk veren şey hamrdır. Yani sadece üzümden elde edilen değil, her sarhoşluk veren. Bir seferinde işte mesela Eyalan Resulü diyorlar, bizim orada diyor, arpa suyu yaparlar diyor. Buğdaydan, mısırdan, arpadan, darıdan içecek yaparlar diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, buna ciha deniliyor e, Arap dilinde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, sarhoşluk veriyor mu? Sarhoşluk veriyorsa haramdır, o hamrdır diyor. Şunu demeye çalışıyoruz, Ebu Hanife... Belki bu hadise ulaşmadı veya ulaştı bilmiyoruz. O Rabbi ile kendisi arasında yani ihtidat etmiştir, fetva vermiştir. Neyse ne? O Rabbi ile kendisi arasında. Biz bizi o ilgilendirmiyor. Şu an. Bizi ilgilendiren şu. Her Müslümanı ilgilendiren şu. Allah'tan korkun, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Her Müslüman Allah'ın kitabındaki bu emirlere muhataptır. Allah'a itaat etmek, Rasulüne itaat etmek. Allah'a ve Rasulüne itaatin önüne eğer siz Ebu Hanife'nin iştahatıyla ulaştığı bir şeyi getirirseniz bu tehlikeli bir şey. Bu Ebu Hanife olmaz, Ahmet bin Ambel olur, fark etmez. Onu da geçin, sahabenin uyarıda bulunduğu gibi Ebu Bekir radıyallahu olabilir, Ömer radıyallahu olabilir. E, e, Ömer bin Hattab radıyallahu an zamanında İbn Abbas radıyallahu diyorlar ki, temettüatçı hakkında ne dersin? O da diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bunu yaptı hemmetu hacını yaptı. Ama diyorlar Ebubekir ve Ömer bunu yasakladı diyorlar. İbn Abbas radıyallahu anh, diyor ki yıkılın gidin karşından başımıza taş yağacak. Ben size Allah Resulü yaptı diyorum siz bana Ebubekir ve Ömer yasakladı diyorsunuz diyor. Yani Ebubekir ve Ömer radıyallahu anh, bu ümmetin en faziletleri, en seçkinleri. Yani nasla sabit ümmetin en hayırlıları. En hayırlıları hatırına onun onların koyduğu bir, belki bir maslahata binaen bu yasağı koydular. Sebepleri de var zaten tarihi olarak. Onların verdiği fetvayı, hükmü Allah ve Resul'ün koyduğu kanların önüne geçirdiği zaman kişi şu tehdide bakın başımıza taş yağacak diyor. Ben size Allah Resulü diyorum. Siz bana Ebu Bekir Ömer diyorsunuz. Bakın şuna dikkat edin. Allah Azze ve Celle Şeriat sahibi, şeriatı koyucu olandır. Resul Aleyhisselatü Vesselam vahiy ile konuşandır. Kitabında Allah Azze ve Celle e, Necm suresi 3-4 ayetlerinde وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ illa وَحْيُّ yuha". نَتَقَ Ağızdan çıkan, şu iki dudak arasından çıkan her şeydir. <gülüyor> Telaffuz. Onun konuştuğu, nutk ettiği her şey <gülüyor> hevasından değil o hiçbir şey hevasından değil. Ancak vahiy ile konuşur. Kendisine vahiy edilen bir vahiy ile konuşur. Resul bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bizim dinimizi açıklamak için, dinimizle ilgili olarak <gülüyor> kulluğumuzla ilgili Allah Resulü ne açıklamışsa bilin ki o Allah Azze ve Celle'den bir vahiyledir. iledir. Yani bunda yanılma hata, ihtilaf söz konusu değildir. Allah Azze ve Celle Nisa Suresinin 82. ayetinde ''Şayet o Rabbin katından gelmeseydi onda pek çok ihtilaf bulurdunuz.'' buyuruyor. Allah katından gelende ihtilaf olmaz. İhtilaf yoktur. İhtilaf olmaz. Yani bir şeyin Allah katından, Rabbin katından geldiğinin alameti onda ihtilaf bulunmamasıdır. Kur'an-ı Kerim'de bir ihtilaf yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadislerinde de ihtilaf yok. Ama beşer söz olan her müdahalede ihtilaf var. Hanefi mezhebinde, mezhebin kendi içerisinde bir sürü ihtilaf var. Hanbeli mezhebinde, mezhebin kendi içerisinde bizzat Ahmet bin Hanbel'den, Raymullah'tan gelen kaviler arasında 6-7 çeşit ihtilaf var. Bizzat İmam Malik'ten gelen kaviler arasında ihtilaf var. İmam Malik'in el müdevenen nüshalar var farklı öğrenciler tarafından tercih edilmiş. Bunlar arasında ihtilaf var. Muaddaalar var, muaddaalarda ihtilaf var. Fetvalardan bahsediyorum. Aynı şekilde diğer mezheplerde öyle. Beşerden gelen her meselede ihtilaf var. Ama Allah katından gelen de yok. Beşerde neden ihtilaf var? Çünkü beşer ne kadar mükemmel olursa olsun, ne kadar işte Allah dostu, Allah'a yakın kullardan olursa olsun... O bir peygamber değildir. Peygamber bizim iman ettiğimiz, tabi olduğumuz, birlediğimiz dolayısıyla Muhammed'un Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü e, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. O e, Rabbinin kendisine vahyetmesiyle bu şeriatı açıklamıştır ve onda ihtilaf yoktur. Ama başkalarına gelince, Ebu Bekir radıyallahu anh, insanların Allah Resulü'nden sonra en üstülü. Oraya gelince Ebu Bekir radıyallahu anh'a ihtilaf vardır tereddüt vardır bir mesele sorulduğu zaman e, sahabenin ileri gelenlerini, alim olanlarını, Allah Resulü'nün sünnetlerini en iyi bilenlerini toplar Ebu Bekir anh, istişare ederdi. Bu konuda ben Allah Resulü'nden bir şey işitmedim. Aranızda işlem var mı? diye sorardı. Hatta bu rivayetlerden birisi ninenin mirasıyla ilgili bir meseledir. Ebu Bekir asaba sormuş ve e, sahabelerden bir tanesi diyorlardı. E, işte 6'da bir verdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ninenin mirastaki payına dedi. Ona bir başkası Abdurrahman min Avf iştirak etti. Ben de şahidim buna diyerek. Ve böylece Ebu Bekir radıyallahu da işitmedi bir hadisi orada öğrendi. Bilmediği bir hükmü orada öğrendi. Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh vahiy alan birisi değil. Ömer radıyallahu anh vahiy alan birisi değil. Ömer radıyallahu anh, Erham keallah, Kadınların, mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hanımlarının e, mehirleri bellidir. Ebu Bekir radıyallahu anh, zamanındaki mehirler belli. Diyor ki Ömer radıyallahu anh bir gün, yani sizin diyor Allah Resulü'nün hanımlarından daha fazla mehir almaya ne hakkınız var diyor. Kimse 12, 12 ukiyeden daha fazla mehir istemez. Bunu yasaklıyor. Bir hutbesinde Ömer radıyallahu anh. Bu haber tabii her tarafa yayılıyor. Kadınlardan birisi, sahabenin hanımlarından birisi bunu işitiyor ve yolda Ömer radıyallahu an'h karşısına çıkarak diyor ki: "Ey müminlerin emiri, sen işte kadınların fazla mehir istemelerini yasaklamışsın." diyor. Yani kadınlar demek ki e, mehiri biraz fazla talep etmişler. Ömer radıyallahu an'h da böyle bir yasak koyma gereği duymuş. Sen diyor, e, böyle bir yasak koymuşsun ama." diyor. Allah azze ve celle buyuruyor ki: "Kadınlara Mehir verdiğinizde kıntarlar arlanca ver, verseniz dahi diyor. Onları istemeyin diye bir şey var ya Nisa Suresi 20. ayetinde. Bu ayet hatırlatıyor. Ömer radialan müminlerin emiri, astığı astık, kesti kestik birisi. Tabiatında biliyorsunuz, sert tabiatı da birisi. Ama bir kadın çıkıp Ömer radialanı bu şekilde uyarmaya cesaret bulabiliyor. Buna açık. Ve Ömer radialan, be kadın sen kimsin, sen nereden bileceksin demiyor bak. Allah'ın kitabını Resulü sünnetini en iyi biz biliriz, böyle demiyor. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, sizden önceki ümmetler içerisinde kendisine ilham olunanlar vardı. Şayet ümmetimde böyle birisi olsaydı Ömer olurdu dediği kişi. Ömer radıyallahu anh 6 tane yerde, 6 tane meselede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tekliflerde bulunmuş. Allah Resulü teyakkuf etmiş, o konuda duraklamış ve Ömer radıyallahu anh'ın görüşüne uygun bir şekilde ayetler inmiştir. Böyle de birisi. İsabetli görüşleri olan birisi. Hatta El-Faruk lakabıyla anması bu isabetlerinden dolayıdır. Hak ile batılı güzel ayırması sebebiyle. Diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, Ey Ömer, şeytan herhangi bir sokağa girdiğinde seni gördüğü yerden sokağı değiştirir böyle bir şeytanın kendisinden kaçlığı birisi Ömer Radiyullah. Bu Ömer Radiyullah böyle bir hüküm koyuyor. Diyor ki kadınlar 12 ukiyeden fazla mehriste yemezler artık. Bunda Allah Resulü'nün sünnetine uyarak ihtidat ediyor yani. Ama kadın diyor ki Allah'ın ayetine kıntarlar ağırlınca diyor. Ömer Radiyullah şöyle bir düşünüyor. Diyor ki kadın isabet etti. Doğru söylüyor. Ömer yanıldı. Ve o fetvasını iptal ediyor. Bu Ömer radıyallahu anh, Ebu Hanife'den üstün, şüphesiz. İmam Ahmet'den üstün veya kendisinden sonraki herkesten üstün. Allah Resulü'nden sonra peygamber gelecek olsaydı Ömer olurdu denilen kişi Ömer radıyallahu Yanıldı mı? Ayet Kur'an'da ayet olmasına rağmen yanıldı mı? Yanıldı. Beşer olabilir. Fakat bu Ömer radıyallahu anh'ın mertebesinden hiçbir şey eksiltmedi. Ömer Radyalan aynı yerinde duruyor. Ama kim onu peygamber mertebesine koyuyorsa, onlar burada yanılır. Kim Ebu Hanife'yi yanılmaz, şaşmaz, vahiy alan kimse gibi mahfuz olduğuna inanıyorsa, o bu ölçüsüzlüğünde sapıtır. İmam Ahmet veya diğer e, imamlarımız da aynı şekilde. Alimlerimiz beşerdir. Her Adem oğlu hata edicidir. Peygamberler de dahil buna. Her Ademoğlu hata edicidir. Hata edenlerin haylıları ise tevbe edenlerdir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Durum böyle olduğuna göre biz Allah Azze ve Celle'ye kulluğumuzu ancak Allah'ın indirdikleriyle yapmakla mükellefiz. Resulün beyan ettikleriyle yerine getirmekle mükellefiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi hayatı döneminde mesela... Az önce bir tane bir misal verdik. Ateşte pişen şeyden dolayı abdest salmak Bunun gibi pek çok örnekler var. Neshe dair. Bir dönem böyle amel edilmiş. Mesela Mut'a'ya cevaz verilmiş savaşta. Sonra bu iptal edilmiş. Hayber senesine kadar Hayber hicretin 7. senesinde meydana gelen bir savaştı. Kad edin. Hicret 622. 7 sene sonrası 629. Allah Resulü Aleyhisselatırsan vefat etmeden 3 sene önce yani. Hayber senesinde ehli eşek, evcil eşek eti haram kılınıyor. Ve e, yırtıcı hayvanlar, e, pençeli kuşlar bunlarla beraber e, ehli eşeklerde haram kılınıyor. Ne demek bu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nübüvete e, ne zaman başladı? 610. 610. Bu 629, doğru mu? 19 sene boyunca, yani İslam'ın başlangıcından 19 sene boyunca Müslümanlar ehli eşek eti yiyebiliyorlardı. Hatta e, haram kılındığında, Hayber'de haram kılındıktan sonra sahabeler bir gruba gidiyor da onların kazanlarda eşek eti kaynattıklarını görüyor. Bu haram kılınınca onların ters çevrilmesi emredildi, hemen ters çeviriyorlar. İçki yine böyle. Bir dönem serbestti, içiliyordu, yasak gelmemişti o konuda ama Allah Azze ve Celle kesin yasağını indirince derhal kazanlarca, testilerce içkiler döküldü, telef edildi. Bunlar iptal edildi artık. Bu ihtilaf değil bak. Yani dinde hüküm değişikliği var ama ihtilaf yok. Kim peygambere itaat etmeye devam ediyorsa, içtikleriyle amel ediyorsa dün böyle yapıyordu. Çünkü peygamber buna serbestlik vermişti. Bugün böyle yapıyor çünkü artık yasakladı. Yani hakka dönmek asla kınanmaz. Televizyon renk değiştirme dediğimiz şey kınanır. Renkten renge girme. Ama hakta sebat kınanmaz. Hak gelince hakka dönmek övülür. Hak kimden gelirse gelsin o hakkı kabul etmek Erdemdir, fazilettir. Hatta iblisten bile gelse Ebu Eyyub el anh hurma bekçiliği yaparken Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın e, hurma bekçiliğini yaparken e, yani ganimet olan şeyleri, zekat hurmalarının bekçiliğini, şeytan insan kılığında geliyor, aşırma yapıyor, hırsızlık yapıyor. Ebu Eyyub Radiyalan onu yakalıyor bir gün. E, bir daha gelmeyeceğim diye yemin ediyor. Ebu Eyyub el-Ensar. 5-6 tane farklı sahabeden geliyor. Zeyd bin Erkam da geliyor. E, farklı sahabelerden geliyor bu hadise. E, gelmeyeceğine yemin edince bırakıyor acıyor. E, o tabi duygusal bir şeyler yapıyor. Çocuk çocuğum var falan diyerek. Allah Resulü'ne geliyor. Yalan Resulü. Böyle böyle birisini yakaladım da diyor. E, gelmeyeceğine yemin etti. Ben de bıraktım. Yalan söylerdi diyor. Gelecek. O yine gelecek diyor. O yine yakalıyor. Bu sefer... Bırakmayacağım seni diyor. Yemin ne nafile. Sana diyor bir şey söyleyeceğim diyor. Beni bırakırsan şayet. Bu senin menfaati nedir? Nedir o? Eğer gece yatmadan önce Ayet-i Kürsi veya Bakara suresinin son ayetleri okursan sabah kadar şeytan o eve giremez. Bu şartla yani bu e, haberi vermesi şartıyla bırak, bırakıyor onu. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam diyor ki, o çok yalancı birisidir fakat bunu doğru söylemiş. Yani bir insan hak iblis gibi birisinden bile gelse hak reddedilmez. Fakat bunun manası gidip de iblisten din öğrenmek veya batıl ehlinden din öğrenmek değil. Bidat elinden din eğitimi almaya çalışmak değil. Ama onlar Sapıklık ehli, bidat ehli, şirk ehli, küfür ehli bile olsa, eğer hakkı söylüyorlarsa, hak sırf o söyledi diye inkar edilmez. Onlardan da hak talebine gidilmez. Size bir fasık haber getirirse, ne diyor Allah Azze ve Celle? Derhal reddedin mi diyor. Fasığın haberini reddetme yok bak. Hatta tebeyyenu. Yani ortaya çıkarın, araştırın. Fasığın haberini bile araştırıyorsunuz. Doğrudan reddetme söz konusu değil. Ama fasıktan sen şahitliğine başvurmazsın. Sen onun şahitliğini istemediğin halde geldi şahitlik yaptı fasık. Derhal reddetmiyorsun da tevakkuf ediyorsun. Ta ki onun başka kanallardan sözünün sıhhati ortaya çıkıncaya kadar hemen reddetme söz konusu değil. Hakka karşı biz açık olmamız lazım bizim. Peki fasığı bırakın. Yani fasığın bile haberini reddedemezken adalet sahibi kimseler sana Allah ve Resulü'nden gelen dini beyan ettiklerinde. Yani sen bu adama bakıyorsun fasık mı? Yani haram bildiği, günah bildiği şeyleri aleni bir şekilde çekinmeden işleyen birisi mi? Değil. İmamlar, dini imamları, eee sikallıkları, güvenilirlikleri ispat edilmiş kimseler. Zinciriyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurdu diyor. Şunu emretti, şunu yasakladı. Bize düşe, bunun gereğiyle amel etmektir. Bu tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işitleyen bir şeye itaat etmek gibidir. Eğer adil kimseler getirmişse. Ama sen bunu kategorize edersen ben sadece belli kimselerden öğrenirim, alırım dersen mesela ben sadece Ebu Hanife'den gelenlere bakarım dersen, İmam Şafi beni ilgilendirmez dersen, böyle bir şey hakkın yok. Ben Şafi'yim, Hanbeli mezheb beni ilgilendirmez dersen ve Hanbelilerin amelede geldikleri sayı hadislerle amel etmeyi reddedersen, sen Hanbeli mezhebine muhalif değilsin. Sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a muhalif olmuş olursun. Yani, e, her mezhepte Allah Resulünden gelen hak deliller bulunabilir. Mutezle'de de bulunabilir. Şia'da da bulunabilir. Şafi'de de, Hanefi'de de her mezhepte bulunabilir. Biz hakkın delillerini yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl abdest almış, nasıl namaz kılmış, nasıl oruç tutmuş, neye nasıl itikad etmiş, Allah Azze ve Celle itikadımız nasıl olmalı, bunun gibi şeyleri tutup da işte Şialara başvuralım, Sufilere başvuralım, Hanefilere başvuralım, Şafilere başvuralım da onlardan öğrenelim demeyiz. Bilakis... Kitap ve sünnet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Sımsıkı saldığınız takdirde asla sapıtmayacağınız iki şey bıraktım. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Bütün müminler, Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu hadisin ulaştığı herkes bu emrin muhatabıdır. Sımsıkı saldığımız takdirde asla sapıtmayacağımız şey sadece Kur'an ve sahih sünnettir. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ama bunun dışındaki bir şeye sarlan, falanca alimin, falanca zahirin, falanca evliyanın sözlerine sarlan kimse bunu sapıtmayacağına bir garanti yok. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın reylerine sarlan bir kimsenin sapıtmayacağına bir garantı yok. Ömer radıyallahu anh'ın şeytanın kendisinden fellik fellik kaçtığı Ömer radıyallahu anh'ın görüşlerine, reylerine sarlan kimsenin sapıtmayacağına bir garantı yok. Garanti sadece vahide. E, Araf suresi 3. ayetinde bildirildi gibi. Sen Rabbinden sana vahyelerine uy. Başka dostlar edinip de, başka veliler edinip de onlara uyma. Yani e, sadece vahye tabi olmamız emredilmiştir. 49. ayet. Onların aralarında Resul'e emir bu. Resul'ün zatında bütün ona ittiba edenlere de e, emir. Yani hüküm yetki sahibi olanlar, emir. Onların aralarda Allah'ın indirdikleriyle hükmet de onların arzularına, hevalarına uyma. Ayrıca Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni fitneye düşürmelerinden sakın. Yüz çevirirlerse artık bil ki Allah onlara bir takım günahlar sebebiyle musibet vermek istiyor. Muhakkak ki insanların pek çoğu fasıktırlar. İnsanların çoğu fasıklıkla niteleniyor bu ayette. Diğer bazı ayetlerde insanların çoğu akletmezler. İnsanların çoğu şükretmezler. İnsanların çoğu iman etmezler. İnsanların çoğu şirk koşmadan iman etmezler. İnsanların çoğuna uyacak olursan, yerüzündekilerin çoğuna uyacak olursan seni haktan saptırırlar. Yani çoğunluk Kur'an-ı Kerim'de hep kınanmış bak. Hani bir ihtilaftan bahsettik. Sonra bu ihtilafta dedik ki İnsanların çoğu ihtilaf ederler Rabbinin rahmet ettikleri hariç. Ne demek bu ayet? Yani şöyle bir düşünün. Mesela biz kendimizi Rabbimizin rahmet ettiklerinden sayarsak eğer, misal olarak söylüyorum. Yani biz Kur'an'da ve sünnette gelene her halkarda tabi olmayı amaçlamışız. Herhangi bir mezhebi, beşerden gelen herhangi bir görüş veya akideyi dine edinmemişiz. Şu halimizle insanların çoğuna muhalif miyiz? Yani bir ihtilaf var. Yani biz başkayız, böyle olmayanlar başka. Hanefiler başka, Şafiler başka, işte Kadiriler başka, Rıfailer başka, Nakşiler başka, Şeyalar başka, Mutezle başka, Müşrikler başka, Yahudiler başka, Hristiyanlar başka, Ateistler başka, insanlar çeşit çeşit. E biz de onların hepsinden başkayız. Farklıyız, bir ihtilaf var değil mi? Allah Azze ve Celle diyor ki, ayetinde, insanların çoğu ihtilaf ederler. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri hariç diyor. Rabbinin merhamet ettikleri öyle ya da böyle, bunlara muhalif olmak zorunda yani. Azınlık olan var ya, yani insanların çoğu faslılardır dedi Allah Azze ve Celle, azınlığın bir vasfını bakın bu ayette, yani rahmet ettiği kimselerin bir vasfını bu ayette şu şekilde açıklıyor. Sen onların aralarında Rabbinin indirdiğiyle hükmet. Yani vahiyle hükmet, vahiyle hareket et. Onların hevalarına, arzularına uyma. Çünkü hevalar, arzular şeytanın süslediği şeylerdir. Vahye mukabil. Kur'an ve sünnet delillerine aykırı olarak, alternatif olarak süslediği şeylerdir. Tek bir kapıda değil. Az önce saydık bak. Mesela ehli sünnet ve cemaat diyoruz. Adamlar ehli sünneti bile sayarken selefilik, eşerlik, maaturdilik diye sayıyor. Bazı selefiliği bile ehli sünnetten saymıyor. İyi yapıyorlar onların manasında. Doğru. Selefilik, eşerlik ve maaturdilikten başka bir şey. Aynı kefeye girmez yani. Bu ayrım doğru. Ama eşerlik ve maaturdile ehli sünnet demeleri bir tuhaf. Çünkü selefilerin kabaati ne? Selefiyim demek ne demek? Selefe kendisini nispet etmek demek. Selef kim? Sahabe tabi'in. Tebev-i tabi'in. Yani ben Kur'an'a ve sünnete uyuşumda sahabe nasıl itikad etmiş, nasıl amel etmişse buna tabiim demek selefilik. Tabi'in ve tebev tabi'in hangi yoldaysa ben o yoldayım. Selefi'yim demek bu demek. O zaman selefilik buysa Matürdilik ne demek? Eşarilik ne demek? Şu demek Eşari adına konuşalım. İnan ita edilecek inanılacak konularda sahabeler tabiin Tebe tabim tabi bir yol tutmuş ama Ebulsenel eşari farklı bir anlayış getirmiş, Asrın şartlarına göre yeni bir anlayış getirmiş, şartlar değişmiş. Ve Eş'ari, yeni bir alternatif bulmuş. Ben burada Eş'ariye tabi oluyorum demek. Diğeri de Maturidiye tabi oluyorum demek. İtikadi mezhepler. O zaman bu nasıl ehl-i sünnet oluyor? Yani din, bu aslında çok tehlikeli bir şey. Yani böyle bir ayrım. Çok tehlikeli. Niye? Çünkü en son inen ayette din tamamlandı diye belirtiliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat etmeden kısa bir süre önce nazil olan en son Maide Suresi 3. Ayet. Bu surenin tefsirinde başlarda açıkladık bunu. En son bu ayet iniyor ve bugün sizin için dinizi tamamladım diyor Allah Azze ve Celle. Yani ne demek? Artık yeni bir helal, yeni bir haram, yeni bir itikad esası yok. Bitti. Vahiy kesildi. Yeni bir vahiy yok artık. Kıyamet gününe kadar... Bu dinden men, e, muhatapsınız, sorumlusunuz. Artık yeni bir şey olmayacak. Bitti. İşte selefilik e, kendisini buna nispet eder. Biz asrı saadette, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat ettiği sırada, vefatından sonrakileri de kabul etmiyoruz bakın. Vefatından sonra sahabelerin ihtilafını da ölçü kabul etmiyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken vefat ettiği sırada en son dinde ne varsa, din olarak sadece buna iman ederim sadece bunlarla amel ederim birisi tutmuş efendim Allah azze ve celle elden ayaktan bahsediyor kendisi hakkında gözden bahsediyor buna ilk 3 asır Müslümanları geldiği gibi iman etmişler de 3. asırdan sonra e eşariler maturiler tevilde bulunmuş cehmiler inkarda bulunmuş iptalde bulunmuş Allah'ın mi olur demiş Allah'ın elini inkar etmiş Allah'ın kelamı mı olur konuşma insanlara mahsus bir şey demiş ve Allah'ın kelamını inkar etmiş, tevil etmişler. İptal etmişler estağfurullah, tahrif etmişler. Bunlar tahrif etmesin, inkar etmesin diye eşar ve matürlilik fırkalarda diyor ki, hayır sizin dediğiniz gibi değil fakat böyle de değil, başka türlü. Nasıl? İşte kelamla kastedilen sizin dediğiniz değil. Yani kelam var, Allah Azze ve Celle'nin kelam var da öyle değil. Seninki gibi değil. Anladığın gibi değil. Allah'ın eli var ama elinden kastedilen nimetidir, desteğidir diye ne yaptılar? Ee, yani aslında tevil adı altında tahrif ettiler. Allah Azze ve Celle kullarını en iyi bilen değil mi? Resulü Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi sana da zikri indirdik ki insanlara ne indirildiğini beyan edesin diye yani açıklayasın diye değil mi? Acaba Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vazifesini yapmadı mı? İyi açıklayamadı mı? Beyan edemedi mi? Allah Azze ve Celle el dedi, göz dedi, sıfatlarını söyledi, istiva dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı açıklamadan bıraktı. Kim beyan edecek ondan sonra? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vazifesini yapmamış demek bunların bu tevilleri Yahu diyor, mesela Cehmili'nin kurucusu Cem bin Safar, elimde imkan olsa Kur'an-ı Kerim mushaflarının hepsinde Er-Rahmanu alel arş istiva ayetini kazırdım diyor. Bu adam kendisinin Müslüman olduğunu söyleyen birisi. Hani e, kraldan çok kralcı olmak diye bir tabir var ya, bunlar Allah Azze ve Celle'yi tenzih etmek gayesiyle bunu yapmak istiyor. Yani insanlar şimdi istiva ayetini okuyacak, istiva e, ala edatıyla birlikte kullan zaman yükselmek ve yerleşmek demektir. Yani Rahman arşın üzerine yükseldi ve yerleşti. Taha Suresi 5. ayet ve diğer bir iki ayette daha geçiyor bu sıfat. Arşın üzerine yükseldi ve yerleşti. Yahu diyor şimdi bu adamlar. Bir insanlar Kur'an-ı Kerim'de Er-Rahman-ı Ali'l ayetini okursa mahluka benzetir. Mahluka benzetir. Bu sebeple ne yapalım? Bu ayeti kazıyalım. Bu kafada. Yani Allah Azze ve Celle'yi tenzih etme inancıyla bu harekete girişiyor. Bu sözü söylemeye cesaret ediyor. Bir başkası mesela eşariler dediğimiz kesim Allah'ın rahmet sıfatını tahrif ediyor. Rahmet de çünkü kullarda olan bir şey. Fakat acizlik şurada. Mesela onlar küfürlerini, mesela Cemil Safan gibiler Müslüman olduklarını iddia kafirliklerini net bir şekilde ortaya koymuşlar bu laflarıyla. Yani Kur'an-ı Kerim'den kazımak gibi. Bunların inkarı net. Allah'ın kelamı mı olur diye inkarları net. Net inkar. Eşari ve maturidi gibi fırkaların kelamcı fırkaların yaptıkları ise münafıklık. Yani bunlar bunlar gibi inkar edemiyor da İnkar edemiyor da ne yapıyor? Onun yerine başka bir şey koyuyor. Mesela Saat suresi 75. ayet. Tevle asla bir mahal yoktur. Arap dili açısından da hiçbir şekilde Tevle mahal yok. İki elimle yarattığım Adem'e seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblise böyle diyor ya Allah Azze ve Celle. İki elimle. Burada iki lafzını da kullanıyor. Bir ye de ye. İki elimle diyor. Tevle edenler işte... Elden kasıt kudret elidir. Mesela tercümelerde sıkça okursunuz. Adam mesela Kur'an-ı Kerim'in birebir lafzını tercüme etmeye kıyamaz. Birebir tercüme ederse sapıtacağından korkar birilerinin. Veya hadisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve lezzih diyor. Adam bunu nasıl tercüme ediyor? Nefsin kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki diye tercüme ediyor hadislerde. Korkuyor niye? Çünkü Rasul'ün söylediğini direkt ben aktar tercüme edersem bu insanlar sapıtır. Niye sapıtacak? Çünkü senin elini Allah'ın eline benzetir bu korkuyla. Bu ahmaklıktır. Niye ahmaklıktır? Sen bunun yerine ne koyacaksın? Mesela el kelimesini kudret dedin. Kudret elinde, kudretinde bulunduran dedim. Kudret mahlukta yok mu? Rahmet. Rahmet mahlukta var diye rahmeti inkar ediyor. Allah'ın rahmetini. Bundan kasıt şudur budur diye. Nüzul. Dünya semanına nüzulü. Yerine ne koyacaksınız? Elin yerine kudret koydunuz. Nimet koydunuz. Destek koydunuz. Bunlar mahlukta yok mu? Mahlukta olmayan bir şey asla koyamazsınız. Yani Allah Azze ve Celle'nin kendisi için seçip kullandığı kelimelerin yerine hangi kelimeyi koyarsanız koyun. Beşer mahsulü Mahlukta bulunan bir başka bir mana koyacaksınız. Adam mesela diyor ki, istiva olmaz, istila diyelim buna diyor. Yahu istila demekle daha çok mahluka benzettin. Yani hangi kelimeyi koysa mutlaka mahluka benzeyecek. O yüzden en simi hiç kurcalama, zaten senin işin değil o. Tarif etmeye kalkma. Allah Azze ve Celle kendi zatına, şanına layık olarak hangisini tercih ettiyse, hangi kelamı kullandıysa, Onla oynama yapma. Bunlar bu oynamaları yapmanın adını eşarilik, maturdilik diye bu oynamalarda da ihtilaf etmişler. Ve iki ayrı akide ayrılmışlar. Yani bu ümmetin selefi olan sahabe tabiin, tebev-i tabi'nin yolundan ayrı bir yol çıktı şimdi. Ve bunu daha çocuklara öğreten ilk dinle bilgilerde, kabirde de sorulacağı iddiasıyla işte kabirde sana mesebin nedir? Amelde mesebin ne? itikatta mesebin ne diye bunlar soruluyor. Öyle bir şey ki size kabrinizde mesebin ne diye sorulacakmış. Siz de diyecek misiniz ki Hanefiyim. Akidede mesebinim Maturidi'yim diyecekmişsiniz. Şimdi düşünün. Ne zamandan itibarı Mesela Ebu Hanife doğmadan önce ölenler onlara ne soruluyor acaba kabirlerinde? Yani düşünün tabiin Hasan el Basri Raymolla bu adam öldü Allah rahmet eylesin tabinin büyüklerinden Hasan el Basri öldüğü zaman kabrinde ona ne soruldu <gülüyor> Hanefi mezhebi mi soruldu eşarlik mi maturidik mi soruldu hiçbirisini görmedi Hasan el Basri bunları Hasan el Basri sahabede değil yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la da hani e, görüşmemiş yetişmemiş ona. Ne yapacak Hasan el-Basri? Bilemedin mi diyecekler? Şimdi şunu demeye çalışıyoruz. Din Muhammed ve Vesselam vefat etmeden önce tamamlandı. Olan oldu, biten bitti. O gün mezhep yoksa, o gün kıyas yoksa, rey yoksa, tarikatlar yoksa, kıyamet gününe kadar artık olmayacak. İhtilaf, o yüzden canınızı sıkmasın, kafanıza takmayın, insanların çoğunun grup grup... Ee, kalabalıklar halinde milyonlar, milyarlar bulacak şekilde fasıklar olmaz şu ayetin belirttiği gibi akletmeyen kimseler olması, iman etmeyen düşünmeyen iman etse de şirk koşmadan iman etmeyen kimseler olması sizi hüzünlendirmesin Allah Azze ve Celle'nin rahmet ettiği kimseler ihtilaf etmeyenlerdir kime ihtilaf etmeyenler ihtilaf kaçınılmaz Yaşadığın sürece birlerine ihtilaf edeceksin. Dünya bunun için var. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Allah dileseniz sizi tek bir ümmet yapardı fakat size verdikleriyle sizi imtihan etmek istiyor Allah Azze ve Celle. Allah bize iman gibi bir nimeti lütfetmiş. Rasule iman. Biz Rasul'den gelenlere iman etmekle, tabi olmakla, teslim olmakla Allah'a ve Rasul'üne ihtilaf etmiyoruz. Sahabeye ihtilaf etmiyoruz. Onlara muhalif olmuyoruz. Kıyamet gününe kadar sürecek, hak üzerinde devam edecek bir topluluk var. Biz onlara ihtilaf etmiyoruz. Ama asrımızın insanlarına, milyonlarına, milyarlarına muhalefet ediyoruz. Çünkü onların çoğu fasıklar. Fısk, Allah'a itaat dairesinden çıkmaktır. Kimisi küfürle çıkar. Kimisi günahlarla çıkar. Kimisi mekruhlarla çıkar. Ama Allah'a itaatten çıkar. itaati terk eder. Bakın. Ayetteki şu uyarıya dikkat edin. Ayrıca Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmının, bir kısmının, bir kısmından seni fitneye düşürmelerinden sakın. Yani dininden taviz vermeye kalkma. Bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Onun şahsında hepimize bir hitap. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bize emir ve nehi, yasak tabından gelenler konusunda... İnsanların gönlünü etmek için işte tepe taklak maymun gibi olmaya kalkma. Din Allah'ın dini. Sen tepe taklak dursan da insanlar senden razı olmayacak. Dinini o yüzden Rasulullah'ın geleni şekilde şekilde sokmaya kalkma. İnsanların çoğunun itaati terk ettiği bu zamanda sen insanların gönlünü etmek için. Allah'ın emir ve yasaklarından makaslamaya kalkma, onlar için rüşvet vermeye kalkma. Rüşvettir bu. Dininden rüşvettir bu. Onların gönüllerini etmek için dininden rüşvet veriyorsun. Namazın terki, değil mi? Ciddi bir hüküm. Allah Resulü alemlere rahmet olarak gönderilip çekinmemiş bunu söylemekten. Ama onu takip ettiğini, ona tabi olduğunu söyleyen müftü efendi, hoca efendi İnsanları ürkütmemek, çekindirmemek amacıyla merhamet ediyor ya. Diyormuş ki işte namazın terki küfürdür demeyelim, insanlar dinden soğutmayalım. Sen kimsin ya? Alemlere rahmet olarak gönderilen söylüyor bunu. Namazı terk eden kafir olur. Alemlere rahmet olarak gönderilen, edepte, ahlakta en üstün numune, ve her konuda kendisine tabi olmamız, örnek almamız emredilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar ağır da olsa bu sözü söylüyor. Sen ondan daha merhametli olamazsın. Ve o Rabbinin vahyinden başkasıyla konuşmuyordu. Söylediğimiz gibi. Allah azze ve celle'nin ayetinde buyurduğu gibi. vahiden başkasıyla konuşmuyor. Kullarına en merhametli olan Allah azze ve celle. Hani e, daha önce aktardık bunu da. Kadının birisi e, ordunun inekli ordunun geldiğini görünce evladını onlar ezmesin diye hemen koşturuyor, alıveriyordu ya önlerinden. Sahabeler diyor ki, Ey Allah'ın Resulü ne dersin? Şu kadın hiç evladını ateşe atar mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyordu ki, Rabbin, Rabbiniz kullarına, bu annenin evladına şefkatinden çok daha merhametlidir. O merhametli Rab, Azze ve Celle diyor ki, benim ildiliklerime hükmetmeyen cahiliye hükmeleriyle, hevasıyla, arzularla hükmeder ve onlar fasıkların, zalimlerin, kafirlerini takendirdir. Ve bu ayetleri biz okuyup işittiğimizde aklımıza gelen tağutlar değil, devlet yöneticileri, idareciler değil ilk etapta, bu olmamalı. Evet, onların da bu ayetten muhakkak payı var. Lakin Allah'ın dini, mesela bakın, ayrıca Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni fitneye düşürmelerinden sakın yüz çevirirlerse eğer yüz çevirir kabul etmezlerse yani olduğu gibi söyledin Allah'ın dinini vahyin hükmünü olduğu gibi söyledin ama yüz çeviriyorlar Allah Azze Celle buyuruyor ki artık bil ki yüz çevirirlerse artık bil ki Allah onlara bir takım günahları sebebiyle musibet vermek istiyor yani imtihan bunun için var. Allah'a itaat edenler olacak, Allah'tan ve Resulü'nden gelenlere uyanlar olacak, bir de uymayanlar olacak. Bunu uyardığın konuda dinlemeyenler olacak ve onlar dünyadayken de belki bu musibeti görecek veya ahirette görecek. Allah bilir. Muhakkak insanların pek çok farklılığı var. İbn Abbas anh, bu ayetin nuzul sebebini şöyle açıklıyor. Kâb bin Esed, Abdullah bin Suriye, ve Şeyhs bunlar Yahudilerin ileri gelenleri. Haydi Muhammed'e gidelim, belki onu dini hususunda fitneye düşürürüz dediler. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip, Ey Muhammed, bizim Yahudilerin bilginleri, ileri gelenleri ve efendileri olduğumuzu biliyoruz. Eğer biz sana tabi olursak, Yahudiler muhalefet etmeden bize uyarlar. Bu söyledikleri doğru. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buhane'nin rivayet ettiği diyor ki, Yahudilerin alimlerinden 10 kişi bana iman etseydi, Yahudilerin hepsi iman ederdi diyor. Yani taklitçi bir topluluk çünkü onlar. Yani bu taklitçiliğin alametidir. Eğer Yahudilerin alimlerinden 10 kişi bana iman etseydi, Hiçbir yavdu kalmazsın. Hepsi bana iman ederdi diyor Allah Rüsusü İşte onlar da kendi de durumlarını iyi biliyorlar demek ki. Ey Muhammed diyorlar. Eğer biz sana tabi olursak der sana uyarlar. Bunu biliyorsun. Ee, bir şey istiyorlar bakın. Şu anda bizimle kavmimiz arasında bir husumet vardır. Seni hakem tayin edelim ve yanında davalaşalım. Sen de bizim lehimize hüküm ver. Yani kavmiyle olan husumetlerinde seni hakem yapalma ama sen de bizden taraf hüküm ver, kayırmacılık yap yani. Ama karşında ne var? O kadar Yahudi'nin Müslüman olması vardı. Ka dedir. Hani bazılar şimdi diyor ya, yahu biz e, video kullanıyoruz, videoyla davet ediyoruz. Bu yüzden bir sürü insan Müslüman oluyor. Davet ulaştırıyoruz. Bu da bunun gibi bir taviz işte. Sen sadece işte hüküm meselesinde, kavmimizde olan husumet meselesinde bizden taraf bir kayırma yapıver. Yani Allah'ın dinine muhalefet ediver ama bu sayede bir sürü insan Müslüman olsun. Sen Allah'ın Rasulü diliyle yasakladığı suret gibi bir şeyi veya müzik gibi veya buna benzer şeyleri kullanarak bir sürü insanın Müslüman olmasına vesile ol. Ama Allah'a isyan et. Bakın buna Allah Azze ve Celle dinin hususunda seni fitneye düşürmelerinden sakın diyor. Dininin bir kısmı hususunda. Ya bir kısmı ya. Yani bir meselede yani, e, hakka muhalif davranıver. Bu sayede bir sürü Yahudi Müslüman olsun. Bu söyleniyor. O zaman biz de sana iman eder ve seni tahsik ederiz dediler. Resulullah bunu kabul etmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etmedi. Ve Allah Teala işte Maide 49 ve 50. ayetini indirdi. Ee, biz 49. ayetini okuduk. 50. ayeti bir sonraki derse bırakacağız. Onda da yoksa onlar cahili hükmünü istiyorlar. Kısmı gelecek. İbn-i Abbas radiyalanmadan gelen diğer rivayette daha önce Maide 42. ayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar arasında hükmetme konusunda muhayyer bırakılmıştı. Yani Yahudiler biliyorsunuz o 42 e, Maide 42. ayet 41-42 devamında kendi meseleleriyle ilgili belki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dinde daha hafif bir hüküm buluruz. İnancıyla davalarını Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a getirmişlerdi. 44-45-47. ayetlerde zaten bunun üzerine nazi olmuştu. Ee, ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhayyer bırakıldı. Yani isterse hükmeder, isterse hükmetmezdi. Fakat o dedi ki, aranızda Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim dedi. Evet, daha önce muhayyer bırakılmıştı. Bu ayet o ayeti neshetti diyor. İblis radiyallanma ve Kur'an'daki hükümlerle hükmetmesi emredildi. Yani onlara Tevrat'la hükmetmişti. Ve artık bu ayette sadece Allah'ın kendisine indirdikleriyle Kur'an ile hükmetmesi emredildi. Allah azze ve celle izin verirse bir sonraki derste cahiliye hükümleri meselesine geçeceğiz. Yani eee Maide suresinin 50. ayetine geçeceğiz. Bugünlük burada bırakalım. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe ve teâlâ ve estağfiruke ve